Lev Nikolayevich Tolstoy Orman Kesimi Seslendiren Akın Altan Bir Subay Adayının Öyküsü 1. 1850... kışı ortalarında, bataryamızın bağlı olduğu tümen büyük ya da toplanan birlikler arasındaydı. 14 Şubat akşamı, subayları olmadığı için komutasına benim atandığım takımın, yarın... Orman kesimiyle görevlendirilen birliğe katılacağını öğrendim. Akşamdan gerekli emirleri verdim, her zamankinden daha erkence bir saatte çadırımın yolunu tuttum. Çadırı odun kömürüyle ısıtmak gibi kötü alışkanlığım olmadığı için, kazıklar üzerindeki yatağıma soyunmadan uzandım, papağımı gözlerime indirdim, kürküme sarındım, insana tehlike öncesi kaygılı, tedirgin bekleyiş anlarında bastıran türden derin bir uykuya daldım. Yarın yapılacak harekat öncesi ben de tam öyle bir ruh durumundaydım. Sabah üçte, ortalık daha zifiri karanlıkken, biri üzerimden ısınmış kocuğumu çekip aldı. Bir mumun kızıl ışığı uykulu gözlerimi kamaştırdı. ''Lütfen kalkın efendim.'' dedi bir ses. Gözlerimi yumdum, ne yaptığımı bilmeden kocuğumu üzerime çektim ve yeniden uyumaya başladım. ''Lütfen kalkın.'' diye yineledi Dimitri. Ve omzumdan tutup acımasızca sarsmaya başladı. Piyade yürüyüşe geçmek üzere. Birden aklım başıma geldi. İrkilerek pırlayıp kalktım. Çabucak bir bardak çay içtim. Buz tutmuş suyla elimi yüzümü yıkadım. Çadırdan çıkıp doğruca parka, topların bulunduğu yere gittim. Hava karanlık, sisli ve soğuktu. Ordugahın orasında burasında yakılmış ateşler, bunların çevresinde toplanmış uykulu askerleri aydınlatıyor, sönmeye yüz tutmuş bakırsı ışıklarıyla karanlığı daha da büyütüyorlardı. Yakınlarda bir yerde sakin, düzenli bir horlama sesi duyuluyor, ötelerden konuşma, koşuşturma sesleriyle, yürüyüşe geçmeye hazırlanan piyadenin birbirine sürtünen tüfeklerinin şakırtıları geliyordu. Duman, gübre, fitil yanığı kokuyordu ortalık. Sırtımda bir ürpertinin gezindiğini duyumsadım. Dişlerim takırdadı. Bu bıçak kesmez karanlıkta atları koşulmuş top arabalarıyla cephane sandıklarının nerede olduğunu, yalnızca atların burun çalmasından ve arada bir ayak değiştirirken çıkardıkları nal seslerinden topların nerede olduğunuysa tomarların uçlarındaki minicik ışıklardan anlayabiliyordu insan. ''Tanrı yardımcınız olsun!'' sözüyle birlikte ilk top yerinden kımıldadı, arkasına bağlı sandıktan metalik sesler yükseldi. Sonra da takım yürüyüşe geçti. Hepimiz şapkalarımızı koltuğumuzun altına alıp haç çıkardık. Piyadenin ardından bizim takım da durdu, bütün yürüyüş kolunun toparlanması ve komutanın da bize katılması için 15 dakika kadar bekledik. Karanlıkta yanıma yaklaşan bir gölge, ''Bir askerimiz eksik, Nikolay Petrovic.'' dedi. Sesinden tanıdım. Top takımımızın çavuşu Maksim oldu. ''Kim?'' Velencuk. ''Atları arabalara koşarken buradaydı. Kendim gördüm ama şimdi yok.'' Birliğin hemen yürüyüşe geçebilmesi olanaksız diye düşündük ve Belençuk'u bulması için onbaşı Antonov'u yolladık. Demeye kalmadı, az ötemizden tırısla birkaç atlı geçti. Komutanla yardımcılarıydı bunlar. Hemen ardından da yürüyüş kolu kıpırdadı, biz de harekete geçtik. Belençuk'la Antonov ortalıkta yoktular. Ancak yüz adım kadar gitmiş gitmemiştik ki, bize yetiştiler. Neredeymiş? diye sordum Antonov'a. Topların bulunduğu yeri kastederek, ''Parkta uyuyormuş.'' dedi. Sarhoş muydu? Kesinlikle değildi. Ee, niye uyuyup kalmış o zaman? Bilmiyorum. Üç saat kadar, hep öyle karanlıkta sürülmemiş, karsız tarlalarda, topların tekerlekleri altında ezilirken çatırdayan alçak çalılıklar arasından ağır ağır ve sessizce ilerledik. Sonunda pek derin olmayan ama son derece hızlı akan bir derinin önüne geldiğimizde durmamız emredildi. Yürüyüş kolunun öncülerinin tüfekleriyle kesik kesik ateş ettiklerini duyduk. Bu sesler hep olduğu gibi herkes üzerinde tam bir uyaran etkisi gösterdi. Birlik sanki uykudan uyandı. Sıralar arasında bir hareketlenme oldu. Konuşmalar, gülüşmeler duyuldu. Bazı askerler arkadaşlarıyla güreşmeye başladı. Kimi ayaklarını pat pat yere vuruyor, kimi peksimet geveliyor, kimi de zaman öldürmek için tüpeğini şakırdatarak ''Selam dur, tüpek çıkar'' eğitimi yapıyordu. Bu arada yoğun sis doğudan başlayarak gitgide açılıyordu. Nem artmış, çevredeki her şey karanlıktan sıyrılıp belirginleşmeye başlamıştı. Yeşil topkundaklarıyla sandıkları, sisten, nemden ıslak namluların tuncunu, her birini ister istemez en küçük ayrıntılarına dek bilip tanıdığı maskerlerimin gölgelerini, doru atları, piyadelerin ışıltılı süngülerini, sırtlarındaki torbaları, fişeklikleri, aş kaplarını ayırt edebiliyordum. Çok geçmeden kol yeniden kımıldadı, yeniden yürümeye başladık. Yoldan ayrılıp yüz adım kadar daha gidince kesim yapılacak yere geldik. Sağda kıvrım kıvrım ilerleyen derenin dik yamacıyla bir Tatar mezarlığının yüksek sırıkları görülüyor, solda sisler arasında kara bir kütle seçiliyordu. Arabaları toplardan ayırdık. Görevi bizi korumak olan sekizinci bölük tüfek çattı ve sonunda bir tabur asker baltaları ve tüfekleriyle ormana daldı. Beş dakika bile geçmeden her yandan çatırtılar, alevler, dumanlar yükseldi. Ateş başlarına dağılan askerler durmadan ateşi körüklüyor, çalı, kütük ne bulurlarsa sürüyüp getiriyor, ateşe atıyorlardı. Ağaç gövdelerine durmamacasına inip kalkan yüzlerce baltanın sesiyle devrilen ağaçların gürültüsü doldurdu bir anda ormanı. Biraz da piyadelerle yarışmak için topçular da kendi ateşlerini yakmışlardı. Ateş öyle coşmuştu ki iki adım yakınına yaklaşmak bile olanaksızdı. Buz tutmuş dalların arasından koyu kara bir duman gökyüzüne yükseliyor ve Eriyen buz askerlerin habire besledikleri ateşe cızırtılarla damlıyordu. Ateş çevresindeki donmuş otlar bütün erimiş, kapkara olmuştu. Ama askerlere bütün bunlar yetmiyordu. Koca koca kütükleri sürüyüp getiriyor, çalılarla ateşi coşturdukça coşturuyorlardı. Bir ara sigaramı yakmak için ateşin başına gittim. Velençuk zaten İvecen biriydi. Ama bu kez suçlu olduğu için ateşin başında en gayretle koşuşturan oydu. Beni görünce geçliği tam bir coşkuya dönüştü. Çıplak elini ateşin ortasına uzatıp bir kor aldı, iki kez bir elinden öbürüne aktardığı koru yere bıraktı. "Be adam, bir dal yakıp da verseydin ya!" dedi birisi. Bir başka asker de "Birisi tomar getirsin oradan." diye seslendi. Yeniden çıplak eliyle yerdeki koru almaya yeltenen Velancuk'un yardımı olmadan sonunda sigaramı yaktım. Velancuk ellerini arkasına götürüp yanan parmaklarını gocuğunun eteğine sürttü. Sonra da herhalde bir şey yapmış olmak için kaldırdığı koca bir kütüğü savurarak ateşin ortasına attı. Sonunda kendisinin de dinlenebileceğine aklı yapmış olmalı ki ateşe iyice yaklaşıp üzerinde arka yakadan bir düğmeye tutturulmuş genişçe bir harmaniyenin bulunduğu kaputunun önünü genişçe açtı, bacaklarını ayırdı, kapkara olmuş kocaman ellerini ileri uzattı, ağzını eğip yüzünü buruşturarak ''Eyvah, pipumu unutmuşum'' dedi. Belirli bir kişiye yönelik değildi seslenişi. Ne halt edeceğim şimdi kardeşler? İki İster Kafkas ordusundan olsunlar, ister muharip birliklerden ya da hassa birliklerinden, ister piyade, ister süvari, ister topçu olsunlar, hangi sınıftan ya da ordudan olduklarından bağımsız olarak Rusya'da askerler üçe ayrılır. Kendi işlerinde de pek çok alt dallara ayrılmakla birlikte bu üç ana tip asker şöyle sıralanabilir. 1. Boyun eğenler 2. Emir verenler 3. Umutsuzlar Boyun eğenler de kendi aralarında a. Soğukkanlı boyun eğenler b. Telaşlı boyun eğenler diye ikiye ayrılır. Emir verenler a. Sert emir verenler b. Politik emir verenler olarak ikiye ayrılabilir. Umutsuzlar da yine A. Maskara umutsuzlar, B. Ahlaksız umutsuzlar olarak ikiye ayrılırlar. Bunların içinde en sık rastlanan tip, hepsinin içinde en tatlı, en sevecen ve çoğu kez uysallık, dindarlık, sabırlılık, kendini Tanrı'nın iradesine teslim etmişlik gibi, Hristiyanlığın en iyi niteliklerini de kendinde birleştirmiş olan tip, boyun eğenler tipidir. Soğukkanlı boyun eğenlerin en ayırt edici özelliği, Hiçbir şekilde sarsılmayan sükûnetleri ve yazgının önlerine çıkarabileceği, başlarına gelebilecek bütün talihsizlikleri küçük görmeleridir. İçkici boyun eğenlerin ayırt edici özellikleri şiire duydukları sessiz, kendi halinde eğilim ve duygusallıklarıdır. Telaşlıların ayırt edici özelliğini ise zihinsel yeteneklerindeki sınırlılık oluşturur. Zihinsel yeteneklerindeki bu sınırlılık gereksiz, amaçsız bir çalışkanlık ve gayret keşlikle iç içe geçmiş durumdadır. Emir verenlere en çok üst tabak ayarlar yani onbaşı, çavuş gibi erbaşlar arasında rastlanır. Bu tipin ilk alt bölümü olan sert emir verenler son derece soylu, enerjik, çoğunlukla yüce şiirsel coşkulardan yoksun olmayan muharip sınıf askerler arasından çıkar. Okurlarıma tanıtmak istediğim onbaşı Antonov da bu tiplerdendir. Emir verenlerin ikinci dalını oluşturan politik emir verenler bir süredir hızla yaygınlaşmaktalar. Bunlar her zaman güzel konuşurlar. Kültürlüdürler, pembe gömlek giyerler, karavanadan yemezler, zaman zaman musatov tütünü içerler, kendilerini sıradan askerden çok üstün tutarlar ve emir verenlerin birinci dalını oluşturan sert emir verenler kadar iyi asker olanlarına da pek sık rastlanmaz. Umutsuzlara gelince, tıpkı emir verenlerde olduğu gibi bunların da ilk alt dalı iyidir. Hiçbir zaman kaybetmedikleri neşeleri, her konudaki yetenekleri, doğalarının zenginliği, mertlikleri, Maskara umutsuzların en ayırt edici özellikleridir. Ama ikinci dalları olan ahlaksız umutsuzlar berbat insanlardır. Ancak Rus ordusunun onuru adına belirtmemiz gerekir ki bu tiplere pek az rastlanmaktadır. Arada bir karşılaşılsa da askerler arası arkadaş topluluklarından dışlanmış oldukları görülmektedir. İnançsızlık ve ayıp işler yapmaktaki gözü karalık başlıca özelliklerini oluşturur. Belençuk telaşlı boyun eğenler grubundandı. Aslen küçük Rusyalıydı. Küçük Rusya, Çarlık Rusyası'nda 17. yüzyıl ortalarından başlayarak Ukrayna'ya verilen ad. 15 yıldır ordudaydı. Fazla yetenekli olduğu söylenemezdi. Önemsiz silik bir askerdi ama saf, iyi yürekliydi. Yapıp ettikleri çoğu kez yanlış, yersiz de olsa müthiş çalışkandı ve olağanüstü dürüstü. Olağanüstü dürüstü diyorum çünkü geçen yıl onun bu karakteristik özelliğinin apaçık ortaya çıktığı bir olay yaşamıştık. Hemener askerin elinden gelen ustası olduğu bir iş vardır. Bunların en yaygın olanları terzilik ve çizmeciliktir. Velençuk bunlardan birincinin ustasıydı. Çavuş Mihail Doropey için kendi dikiş işlerini de ona vermesine bakarak bir değerlendirmede bulunacak olursak, Velençuk'un terzilik işinde belli bir mükemmellik düzeyine ulaştığını bile söyleyebiliriz. Geçen yıl ordugahta Velençuk, Mihail Doropey'e bir sivil kaput dikme işini üzerine aldı. Aynı gece çadırında kumaşı biçti, ne kadar aslar düğme gideceğini hesapladı. Sonra da kumaşı başının altına koyup yattı ve olanlar oldu. Tam 7 ruble değerindeki kumaş o gece kayıplara karıştı. Velençuk gözyaşları içinde, hıçkırıklarını tutmaya çalışmaktan bembeyaz dudakları titriye titriye, çavuşa olan biteni anlattı. Mihail Dorofeyiç önce öfkelendi, hatta o kızgınlıkla terziye gözdağı da verdi. Ama daha sonra tuzu kuru ve iyi kalpli biri olduğu için, Adam sende gibilerinden el salladı ve Velençuk'a kendisinden kumaşın parasını istemeyeceğini söyledi. Velençuk o telaşlı halleriyle çok çabaladı, başına gelen büyük felaketi salya sümük herkese anlattı ama hırsız bulunamadı. Hırsızlığın Velençuk'la aynı çadırı paylaşan, ahlaksız umutsuzlardan Chernov'un yapmış olabileceğine ilişkin ciddi kuşkular öne sürüldüyse de bunu doğrulayacak kesin bir kanıtta bulunamadı. Politik emir verenlerden ve tuzu kuru bir insan olan Mihail Doropeyiç, Bataryo komutanıyla, işlikler sorumlusuyla ve birlikteki aristokratlarla çok değişik işlerin içinde olduğundan bir süre sonra sivil kaputlu kumaşının kaybolduğunu unutup gitti. Belençuksa hiç unutmadı başına gelen bu büyük talihsizliği. Hatta asker arkadaşları onun canına kıymasından ya da başına alıp dağlara gitmesinden korktular. Öylesine derinden etkilenmişti ki Belençuk yemiyor, içmiyor, hatta çalışamıyordu bile. Durmadan ağlıyordu. Üç gün sonra, Mihail Dorofeiç'e gitti, bembeyaz bir yüzle ve hıçkıra hıçkıra, ''Tanrı sizi inandırsın, Mihail Dorofeiç, son param bu.'' dedi. Jidano'dan borç aldığı altını yeniden çıkarıp, titreyen ellerle uzatırken, ''Geriye iki ruble kalıyor. Tanrı'nın izniyle çalışır, onu da öderim. O beni, onun kim olduğunu kendisi de bilmiyordu, sizin gözünüzde dolandırıcı durumuna düşürdü. O, o sinsi iğrenç varlık asker arkadaşının ruhundan son şeyini aldı. Ben ki 15 yıllık hizmetim boyunca Mihail Dorapey için hakkını teslim etmek gerek. İki ay sonra Belençuk kalan iki rubleyi getirdi ama almadı. 3. Belençuk dışında benim takımdan beş asker daha ısınıyordu ateş başında. Topçu çavuşu Maximo rüzgar tutmayan en iyi köşeyi kapmış. Su bidonunun üstünde oturarak piposunu tüttürüyordu. Molalarda bir iktidar simgesi gibi üzerine oturduğu su bidonuyla, içi pamuklu kumaşla kaplı gocuğu şöyle dursun, duruşu, bakışları, tüm hareketleri buyurmaya alışmış, öz değerinin farkında onurlu biri olduğunu hemen belli ederdi. Kendilerine yaklaştığında başını benden yana çevirdi ama gözleri hala ateşteydi. Ancak neden sonra gözleri de başını izleyip bana döndü. Maximo bir odnot veresti. Hodnot eskiden Rusya'da, köylüyken asker yapılmış, köyde kendi işleyebileceği kadar küçük bir toprağa da olan asker. Paralıydı. Eğitim tugayında kurs görerek rütbe almış, engin bilgi sahibi olmuştu. Askerlere bakılacak olursa müthiş zengin, müthiş bilgiliydi. Bir gün, yükseklik tamburasıyla dik yollu atış eğitimi yapıyorduk. Çevresine toplanan askerlere su terazisini açıklarken, nasıl ki atmosfer cıvasının kendi hareketi varsa, Burada da aynı sürecin yinelenmesine tanık oluyoruz dediğini anımsıyorum. Aslında hiç aptal biri değildi ve işini iyi bilirdi. Ama bazen bile isteye anlaşılmaz şeyler söylemek gibi tuhaf bir alışkanlığı vardı. Eminim kendi de anlamazdı bu sözlerini. Özellikle de süreç, sürecin yinelenmesi gibi sözcükler kullandığı zaman söyleyeceklerinden hiçbir şey anlamayacağımı anlardım. Askerlerse gözlemleyebildiğim kadarıyla tam tersine de onun bu yinelenen süreçli konuşmalarını ve benim gibi hiçbir şey anlamamalarına karşın bu sözleri derinlikli bulurlardı. Bir şey anlayamamalarını kendi cahilliklerine verirler, böylece Fyodor Maksimovic'e daha da büyük saygı duyarlardı. Sözün kısası Maksimov, politik emir verenlerdendi. Ateş başındakilerden biri de çıkardığı çizmesini damarları çıkık kızarmış ayaklarına yeniden geçirmeye uğraşan oldu 37 yılında bir top başında korunmasız bir şekilde 3 kişi kalmalarına ve kendilerinden daha güçlü düşmanın ateşine hedef olup buduna 2 kurşun yemesine karşın topunun yanında yürümünü sürdürdüğü gibi onu doldurmayı da başarmış olan onbaşı Antonov'un ta kendisiydi bu. Şu kötü huyu olmasa çoktan çavuş olurdu derlerdi askerler. Gerçekten de değişik bir adamdı Antonov. Ayıkken ondan daha sakin, uysal, düzenli, uyumlu kimse yoktu. Ama içmeye görsün, bambaşka biri olup çıkıyordu. Emirmiş, amirmiş, takmaz, delirir, kudurur, baş belası bir asker olurdu. Bir hafta önceki Apokurya Bayramı'nda öyle bir işti ki, öğüt, uyarı, gözdağı, hatta topuna duyduğu bağlılık hiçbir şeyin karı olmadı. Ta kutsal pazartesiye kadar içti, kudurdu. Bütün top takımına oruç tutmamaları, aşırı kaçmamak koşuluyla yemek yemeleri emredilmesine karşın, o peksimetten başka bir şey yememiş, Hatta ilk hafta boyunca içilmesine izin verilen bir kapak vodkadan bile uzak durmuştu. Bu bıyıkları yağla parlatılmış, kısa boylu, çarpık bacaklı ama demir gibi sağlam adamı çakır keyif anında damarlı ellerine balalaykayı alıp da tellerde parmağını şöyle bir gezdirerek küçük hanımcığımı çaldığında ya da üzerinde nişanların, madalyaların sallandığı kaputunu omuzlarına alıp elleri maviş ayak pantolonunun ceplerinde yolda yürürken görmek gerekirdi asker olmanın gururu okunurdu yüzünde ve asker olmayan herkese karşı bir küçümseme. Böyle anlarda kendisine kabalık eden ya da öylesine karşısına çıkmış olan bir emir eriyle, bir kazakla, piyade eriyle, muhacirle, kısacası topçu olmayan birileriyle kavga etmemesinin nasıl olanaksız olduğunu anlamak için yüzündeki bu gurur ve küçümseme ifadelerini görmek gerekti. Bütün bu kavga dövüşleri, coşup taşmaları paşa gönlü öyle istediği için değil, daha çok Kendini temsilcisi gibi gördüğü bütün bir askerlik kavramını, ruhunu korumak içindi. Ateş başında çömelmiş oturan üçüncü bir asker daha vardı. Bu fırça bıyıklı, küpeli, dişlerinin arasına porselen bir pipo sıkıştırmış, kuş gibi küçücük yüzlü, asker arkadaşlarının deyişiyle. Canım kardeşim, arabacı çikindi. Tam bir şaklavandı çikin. Dondurucu ayazda kalmak, dizlere kadar çamura batmak, iki gün boyunca tek lokma bir şey yememek, Savaş, teftiş ya da eğitim. Nerede hangi koşulda olunursa olunsun, Çikin yüzüne bir takım şekiller verir, bacaklarını eğip büker ve ard arda öyle espriler yapardı ki tüm takım gülmekten yıkılırdı. Molalarda, talimgahta Çikin'in çevresinde hep genç askerler halkası bulunurdu. Çikin onlarla filka oynar. Filka askerler arasında yaygın bir iskambil oyunu. Tatar Alman taklitleri yapar. Kurnaz askerle İngiliz Lord'un öyküsünü anlatır ya da herhangi bir konuda öylece kendi düşüncelerini açıklardı. Gülmekten yerlere yıkılırdı millet. Aslında şaklaban olarak ünü bataryada öyle yayılmıştı ki milletin karnını tuta tuta gülmesi için yalnızca ağzını açması ya da gözünü kırpması bile yeterdi. Gerçekten yaman bir güldürücüydü. Her şeyde kimsenin aklına gelmeyecek özel bir yan bulurdu. Bundan da önemlisi her şeyin gülünç yanını görme, Deneyimlerle edinilmiş bir yetenek değildi onda, doğuştandı. Dördüncü asker genç, gösterişsiz bir çocuktu. Geçen yıl askere alınmış bir acemi. Bu, onun katılacağı ilk savaş olacaktı. Tam dumanların içindeydi. Ateşe öyle yakın duruyordu ki, üstündeki eski gocuk her an tutuşacak gibi geliyordu insana. Ama o buna aldırmadığı gibi, sakin, kendinden hoşnut havasından ateşin dibinde durmaktan keyif duyduğu anlaşılıyordu. Ve nihayet ateşin biraz uzağında oturan ve elindeki sopayı yontan beşinci asker, Batarya'nın en yaşlısı, Jidanov dayı. Herkesin acemiliğini bilirdi. Herkes de ona eski bir alışkanlığa uyarak, ''dayı'' derdi. Söylenenlere bakılırsa, ne içki, ne sigara içer, ne de kağıt oynardı. Noski bile oynamazdı. Küpürlü konuştuğunu duyan olmamıştı. Boş zamanlarında çizmecilik yapar, bayramlarda olanaklıysa eğer, kiliseye gider, ya da bir tasvir önüne tek kopeklik mumlardan dikip okuyabildiği tek kitap olan Zebur'u açar okurdu. Askerlerle pek görüşmezdi. Yaşları küçük de olsa yüksek rütbeli olanlara karşı soğuk bir saygı gösterirdi. Eşitleriyle ise içki içmediği için pek alışverişi olmazdı. En çok acemilerle genç askerleri severdi. Kendilerine öğütler verir, yardım eder ve onları her zaman korurdu. Bataryadaki herkesin gözünde bir kapitalistti. Çünkü Gerçekten ihtiyacı olan bir askere gıkını çıkarmadan verebileceği bir 25 rublesi her zaman bulunurdu cebinde. Maksimov'un, hani şu topçu çavuşu olan Maksimov demesine göre, 10 yıl önce birliğe bir acemi olarak katıldığında, eski içici askerler onun varını yoğunu içki masalarında harc etmişler. Onun bu perişan halini gören Jdanov kendisini yanına çağırmış, bir güzel azarlamış, hatta biraz da okşamış, askerlik yaşamı üzerine öğütler vermiş, Üstüne giyecek bir esbabı kalmadığı için kendisine bir gömlekle elli kopek para vermiş. Her zaman derin bir saygı ve gönül borcuyla ''Beni adam eden odur'' derdi Maximo. Kaputluk kumaşı çaldırdığında yardım ettiği velen çoğu, ta acemilik günlerinden başlayarak korumasını almıştı. 25 yıllık askerliği boyunca başka pek çok askere de yardımlarını esirgememişti. İşini bilmek, cesur ve düzenli olmak askerlikte en gözde niteliklerdir. Ama o 15 yıllık topçu onbaşısı olmasına karşın, çavuş yapılmak için biraz fazla sakin, ortalıklarda olmayan, göze batmaz biriydi. Çok sevdiği, hatta tutku derecesinde düşkünü olduğu tek şey şarkıydı. Bazı şarkıları özellikle sever. Çevresine her zaman şarkıcı genç askerleri toplayıp, kendisi söyleyemese de, onların aralarında durup elleri gocuğunun ceplerinde, gözleri yumulu, başını ve elmacık kemiklerini oynatarak duygularını belli ederdi. Benim bir tek onda gözlemlediğim, elmacık kemiklerinin kulağının altındaki bu uyumlu hareketi nedense bana çok anlamlı görünürdü. Ay gibi bembeyaz başı, boyalı kara bıyıkları, buruşuk ve yanık teni ilk bakışta sert bir adammış izlenimi bırakırdı. Ama onun eri yuvarlak gözlerine yakından bakıldığında, özellikle de gülümsediği zamanlar, hiçbir zaman dudaklarıyla gülümsemezdi, inanılmaz ölçüde yumuşak, Uysal ve çocuksu denebilecek ölçüde seveceğim bir şeyler insanı adeta alt üst ederdi. 4 Eyvah pipomu unutmuşum diye yeniledi Belençuk. Ne alt edeceğim ben şimdi kardeşler? Sen de bir cuvaracık tüttürürsün olur biter canım kardeşim dedi Çikin dudaklarını büzüp göz kırparak. Ben hep cuvara içerim. Pipodan çok daha keyiflidir cuvara. Çikin sözcükleri bozarak konuşuyor. Tabii herkes bastı kahkahayı. Gülenlere katılmayan, aldırış da Maximo, Maksimov, amirce bir edayla piposunun sol avcına vurarak ''Külahımı anlat sen o unuttum hikayesini'' dedi. ''Nereye kayboldun? Sen önce ondan haber ver bize.'' Velencuk arkaya doğru yarım döndü, elini şapkasına doğru kaldıracak oldu, sonra vazgeçip indirdi. ''Tek damla koyduysam ağzıma beni şuracıkla parçalap Yodor Maksimış'' dedi. ''Bana ne oldu ben de bilmiyorum.'' Hem ben kim kendini bilmeyecek kadar içmek kim? Maximo edebi söylevini şu sözlerle bitirdi. Arkadaşınız yüzünden komutanlara hesap vermek zorunda kalan benim. Bu türden münasebetsizlikleriniz sürerse tatsızlık çıkar bilmiş olun. Bir dakika kadar sessiz kalan Velencuk daha sonra ensesini kaşıyarak ve özellikle belli bir kişiye seslenmeden başına gelenleri anlatmayı sürdürdü. Valla nasıl söylesem bilmem ki kardeşlerim. Mucize gibi bir şeydi yaşadığım. 16 yıllık askerlik hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Gerçekten bir mucizeydi bu kardeşlerim. Top takımı sıra olsun dediklerinde ben de herkes gibi hazırlığımı görüp dışarı çıktım. Hiçbir anormallik yoktu. Sonra topların oraya vardığında birden onun pençelerine düştüm. Aldı beni bir güzel ezdi, yoğurdu ve yere çaldı. Gerisini hatırlamıyorum. Nasıl deliksiz bir uyku. Olursa bu kadar olur kardeşlerim. Kış uykusu gibi bir şeydi. Antonov çizmesini ayağına geçirirken ''Anam ağladı seni uyandırana kadar'' dedi. Dört dört uyanmaz, adam değil kütük sanki.'' ''Bak gördün mü, sarhoşluk olaydı böyle mi olurdu?'' derken Çikin söz aldı. ''Bizim köyde bir koca karı vardı. Sobanın üzerindeki peykeden iki koca yıl boyunca hiç inmemiş bu. Millet uyuyor zağır diye düşünüyormuş. Bir gün gidip şunu uyandıralım.'' demişler. ''Oho!'' Meğer seninki dünyasını çoktan değiştirmiş de ondan hiç inmezmiş peykeden. Onun içinde o vakit uykunun pençesine düşmüş dedilerdi. Bilmem anlatabildim mi canım kardeşim? Maksimov gülümseyerek, "Hadi çekin. Kapkasyadaki liderlik maceranı anlatsana bize." dedi. Bu arada bana da bir salak dinlemek istemez miydiniz der gibi baktı. Bana kaşamak bir bakış fırlatan Çikin, "Ne liderliği Fyodor Maksimovich?" dedi. Ben sadece Kapkaz'ın nemenen bir yer olduğunu anlatmıştım o zaman. Kapkaz, Kafkasya. Bilmez miyim? Elbette öyle. Bırak kıvırtmayın, çikin. Orada insanlara nasıl liderlik ettin? Çabuk anlat bize. Çikin. Aynı şeyi daha önce de birkaç kez anlatanlara özgü hızlı bir konuşmayla başladı. Nasıl liderlik ettiğimin gizli saklısı yok. Oradaki hayatınız nasıl? Diye sordular. Ben de yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda, canım kardeşim, dedim. Önlerimiz o biçim. ''Sabah akşam Erat'a birer fincan şokolat. Öğle yemeğinde beylerin paşaların sofrasını süsleyen nemse harfasından çorba ve vodka yerine de herkese birer kapak madera. Madera bir tür şarap. Hem de madera divirye ki şişesiz fiyatı tebatür 42 bangun notmuş. Herkesten daha çok gülen, gülmekten kırılan velençuk atıldı. ''Madera dedin mi duracaksın. Vay anam vay ne şaraptır o.'' Gülüşme yatışınca Maksimov, ''Şu aziyatlar üzerine anlattıklarına geç.'' dedi. Aziyat, Rusça'da Asya'nın yerlisi anlamına gelir. Eskiden bu kitabın yazıldığı tarihlerde kaba ilkel insan anlamı da taşırdı. ''Şu aziyatlar üzerine anlattıklarına geç.'' dedi. Çekin ateşe eğildi, ince bir dal parçasını tutuşturup piposunun üzerine koydu, dinleyicilerinin kulak kesilmiş kendisini beklemekte olduklarının farkında değilmiş gibi uzun süre piposundan duman almak için çabaladı. Sonunda ağzından yeteri kadar duman savurmaya başlayınca piposunun üzerine tuttuğu dalı fırlattı, şapkasını daha da geriye yıktı, yüzünü buruşturup hafiften gülümseyerek başladı. Şimdi sordular bunlar bana, dediler ki, ''Sizin o Kapkaz'da Çerkezler varmış, Türkler varmış.'' Bir vuruşta adamı öldürüyorlarmış, aslı var mı? Dedim, bak canım kardeşim, çerkez dediğin çeşit çeşittir. Örneğin, tablini denilenleri vardır ki, taşlık yerlerde yaşarlar, ekmek yerine de taş yerler. Efendime söyleyeyim, bunların ele bir de kütük gibi iri olanları vardır ki, tek gözlüdürler ve o gözleri de alınlarının ortasındadır. Ayrıyeten şapkaları da kırmızı olur. Kızıl bir ışık gibi yanar durur başlarında. Tıpkı seninki gibi, canım kardeşim. Çekin bu son sözünü, başında gerçekten kızıl tepelikli, gülünç bir şapka bulunan Acemeer'e dönüp söylemişti. Bu beklenmedik sesleniş karşısında katılırcasına gülmeye başlayan Acemeer, iki büklüm oldu, gülerken bir yandan dizlerine vuruyor, bir yandan da boğulurcasına öksürüyordu. Gülmek ve öksürmek arasında bin zorlukla soluk alarak kesik kesik, ''Demek tavlinli böyle oluyor ha?'' dedi. Çekin bir baş hareketiyle şapkasını alnına düşürdü. ''Hepsi bu kadar değil.'' dedim. ''Mumralar var da. Bunlar ufacık ikiz yaratıklardır. Hep el ele tutuşup çifter çifter dolaşırlar. Ve öyle hızlı koşarlar ki artlarından at koştursan nafile. Yoksa senin bu mumralar analarından da böyle çifter çifter mi doğmuşlar?'' diye sordu biri. Köylü konuşmasını taklit ederek kalın boğuk bir sesle söylemişti çikin bunu. ''Ne sandındı canım kardeşim?'' dedim. ''Anadan doğma böyledir onlar.'' İkisinin elini birbirinden ayıracak olsan öyle bir kan akar ki kendini mezbaada sanırsın. Başlarından şapkalarını alacak olsan yine ortalığı kan götürür. ''Peki adam öldürmekte usta mıdırlar?'' diye sordu biri. Vallahi dedim, ellerine geçirdikleri adamın anında bağırsaklarını eline verirler. Çektikçe çekerler bağırsaklarını. Onlar bağırsaklarını çektikçe sen kıkır kıkır gülersin. Ta ki cartayı çekene kadar.'' Millet gülmekten yıkılırken Maksimov hafif bir gülümsemeyle ve bütün bu anlattıklarını güvenilir buldular, öyle mi? Vallahi ne diyeyim Fyodor Maksimovç, bizim halkımız öyle bir halk ki ne desen inanıyor. Onlara Kazbek Dağı'nı anlattıydım bir sefer. Dedim, bu öyle bir dağdır ki yazında üzerinden kar kalkmaz. Bunlar, canım kardeşim, hep birden gülmeye başladılar. Hadi oradan dediler. Öyle kocaman bir dağın üstünden yazında karın kalkmaması duyulmuş görülmüş şey mi? Bizde buzlar çözülmeye başladı mı? Önce yükseklerdeki karlar erir. Bulsan bulsan çukur yerlerde bulursun karı. Çikin göz kırpıp bu hikayede burada biter dedi. 5 Süt beyazı sisler arasından ışıkları ulaşan güneşin parlak yuvarlağı epey yükselmişti. Leylaksı kül rengi ufuk epeyce genişlemiş açılmış olmasına karşın yine de beyaz bir sis perdesiyle sınırlanmış gibiydi. Önümüzde kesilmiş ormanın gerisinde geniş bir orman açıklığı uzanıyordu. Burada yakılmış açık ateşlerin kiminden kara, kiminden süt beyaz, kiminden leylak rengi dumanlar yükseliyor, beyaz sis tabakası içinde hızla hareket eden tuhaf bir takım gölgeler seçiliyordu. İyice gerilerde zaman zaman atlı tatarlar görülüyor, seyrek olarak da bizimkilerin yivli tüfeklerinden, onlarınsa yivsiz tüfekleriyle toplarından ateş edildiği duyuluyordu. Daha çatışma başlamadı, şimdilik iki tarafta eğleniyor, dedi iyi yürekli yüzbaşı Hlopov. Bizim top takımını korumakla görevli 9. Piyade Bölük Komutanı benim topların başına gelerek ormanın karşı ucunda, bizden yaklaşık 600 sajan ötede, atlarıyla gitmekte olan 3 tatarı göstererek bütün piyade subaylarında görülen topça atışına karşı o özel düşkünlükle, adamların üzerine bir gülle ya da kumbara sallamamı rica etti. Omzumun üzerinden kolunu ileri doğru uzattı, aklımı çelmek için yüzünde tertemiz bir gülümsemeyle, ''Bakın'' dedi. ''Şu iki büyük ağacın orada. Önde beyaz bir ata binmiş kara Çerkes kalı biri. Arkasında da iki kişi daha var. Gördünüz mü? Üzerlerine sizin toplarla şöyle esaslı bir şey yollasak. Lütfen.'' Bu arada tüttürmekte olduğu piposunu ardına gizleyerek Antonov yaklaştı yanımıza. Bakın, üç kişi de şu tarafta var. Hatta öndeki tüpeğini kılıfından çıkardı. Gördünüz mü? Sizinkine benzer sakalı var. Az ötemizdeki askerlerin arasından velen çoğun sesi duyuldu. Aha da ateş etti. Bakın kardeşler, bembeyaz dumanı görüyor musunuz? Aynı gruptan bir başka asker. Sanki bizim zincir üzerine ateş etti herif, dedi. Ormandan çıkan çıkana, dedi bir başka asker. Toplarını mevzilendirecekleri yer bakıyorlar sanki. Şöyle tam ortalarına bir tane sallayacaksın. Bak nasıl apışıyorlar. Tam ortalarına kaç atışta buluruz acaba? Canım kardeşim, dedi Çikin. 500, bilemedim 520 sajan uzaktalar, daha fazla değil, dedi Antonov kendi kendine konuşurcasına. Top atışı için herkes gibi onun da çok istekli olduğu belliydi. Yine de heyecanını belli etmemiş, sakince söylemişti bunları. Namluyu 45 dereceye ayarlarsak hedefi buluruz. Yani tam isabet kaydederiz. Bölük komutanı da benim aklımı çalmayı sürdürüyordu. Şu gruba doğru bir tane sallarsak işlerinden kesinlikle birini vururuz. Bakın bakın yine toplandılar. Lütfen ateş emri verin artık. Antonio asık bir yüzde ve biraz da kızgınca emriniz olursa getirsinler topu dedi kopuk kopuk. Doğrusu ben de istiyordum bir tane sallamayı. İkinci topu getirmelerini emrettim. Daha sözüm bile bitmeden merminin çoktan namluya sürülmüş, topun ateşe hazır hale getirilmiş olduğunu gördüm. Antonov topun dibine gitmiş, kalın parmakları topun üstünde, kundak kuyruğunun ne yana döndürüleceğiyle ilgili emirler veriyordu. Az sola, çok az sağa, hazıcık daha, bir diş daha, sonunda tamam şimdi oldu dedi ve gururla toptan uzaklaştı. Piyade yüzbaşı, ben, Maximo, Ardarda arda hepimiz nişangahtan baktık. Herkesin düşüncesi başka başkaydı. Belençuk yalnızca Antonov'un omuzlarının üstünden bakabilmiş olmasına, dolayısıyla da doğru bir kestirimde bulunmasının olanaksız olmasına karşın dilini şaklatarak ''Valla bu haliyle gerilerine düşer bu mermi'' dedi. ''Ta ötelerinde bir ağaç var ya, ta oralara düşer. İnanın bana kardeşlerim, komutu verdim.'' ''İkinci top!'' ''Ateş!'' Top mürettebatı dağıldı. Antonov da merminin uçuşunu izleyebilmek için geri çekildi. Metalik bir çınlamayla birlikte namludan bir alev fışkırdı, aynı anda da hepimiz barut dumanı içinde kaldık. İçinde bulunduğumuz genel sessizliği paramparça eden müthiş patlamanın uğultuları arasında yıldırım hızıyla hareket eden merminin metalik vızıltısını ayırt ettik. İlerideki atlıların biraz arkalarından beyaz bir duman yükseldi, tatarların her biri bir yana kaçtı, merminin oradaki patlayışı bizim buradan duyuldu. Gerek topçular, gerekse piyadelerden gülüşmeler onay sesleri duyuldu. Vallahi esaslı atıştı. Amma kaçıştılar ha. Sizi gidi iplisler. Hoşunuza gitmedi değil mi? Velençuk da görüşünü bildirdi atışla ilgili olarak. Bir diş daha aşağı olaymış. Tam ortalarına gelecekmiş heriflerin. Demiştim ben ağaca gelecek diye. Dediğim gibi de oldu. 6. Askerlerimizi Tatarların top atışımızdan sonra nasıl çil yavrusu gibi dağıldıkları, buraya acaba niye gelmiş oldukları, ve ormanda daha kaç tatarın olabileceği konusunda başlattıkları ateşli tartışmalarla baş başa bırakıp piyade bölük komutanıyla birkaç adım öteye çekilip komutanın birlikte yememizi önerdiği köftelerin ısıtılmasını beklemek üzere bir ağacın altına oturduk. Bölük komutanı Bolho, alayda bonjourlar diye adlandırılan subaylardan biriydi. Varlıklıydı. Önceki görev yeri Hassa alayıydı. Fransızca biliyordu. Yine de arkadaşları kendisini severlerdi. Öbür subayları fazla aşağılamadan Petersburg işi redingot giymeyi, güzel yemekler yemeği ve Fransızca konuşmayı başaracak kadar akıllı ve görgülüydü. Havalardan, son çarpışmalardan, ortak tanışımız subaylardan konuştuk bir süre. Bu söyleşiyle dünyaya bakışımız ve birbirimiz hakkında yeterince bilgi sahibi olduktan sonra daha hassas bir konuya geçtik. Kafkasya'da karşılaşan aynı çevre insanları arasında Açıkça sorulmamakla birlikte varlığını güçlü bir biçimde duyumsatan bir soru vardır. ''Siz niçin buradasınız? Benim bu sessiz soruma yüzbaşı sanki yanıt vermek ister gibiydi.'' ''Bir sona erseydi birliğimize verilen görev.'' dedi tembel tembel. ''Sıkıldım artık.'' ''Bana hiç sıkıcı gelmiyor.'' dedim ben. ''Karargah çok daha sıkıcı.'' ''Karargah hiç kuşkusuz bin kat daha kötü.'' dedi öfkeyle. ''Benim dediğim o değil. Yani bütün bunlar ne zaman bitecek?'' ''Neyin bitmesini istiyorsunuz?'' diye sordum. ''Her ne varsa, hepsinin, her şeyin.'' dedi. Sonra ''Köfteler daha olmadı mı Nikolayev?'' diye seslendi. ''Madem hoşlanmıyorsunuz, niye geldiniz Kafkasya'ya?'' ''Yüzbaşı tam bir açık yüreklilikle, söylencelerden dolayı.'' dedi. ''Rusya'da sizin de bildiğiniz gibi Kafkasya üzerine birbirinden ilginç söylenceler dolaşır.'' ''Burası her türden mutsuz insan için bir tür vaat edilmiş topraktır.'' ''Evet, doğruluk payı var bu sözünüzde çoğumuz için.'' Yüzbaşı sözümü keserek ''En hoşu da'' dedi, bu söylencelere kapılarak Kafkasya'ya gelen herkesin hesabında korkunç bir şekilde yanılması. ''Talihsiz bir sevda öyküsü ya da işlerin bozulmasından dolayı niçin Kazan ya da Kaluga'daki bir askeri birlikte görev istemiyoruz da soluğu hemen burada Kafkasya'da alıyoruz?'' Yüzyıllık el değmemiş buzulları, azgın ırmakları, hançerleri, kepenekleri, Çerkes kızlarıyla öyle yüce bir Kafkasya imgesi var ki Rusya'da herkesin kafasında. Korkunç bir şey bu. Hiç değilse birkaç şeyi bilselerdi. Örneğin, hiçbir zaman el değmemiş buzullara falan gitmediğimizi, gitsek de bunun neşeli bir yanının olmadığını, Kafkasya'nın Stavropol-Tiflis gibi idari birimlere ayrıldığını ve benzeri ve benzeri. Evet. Dedim gülümseyerek. Rusya'dan Kafkasya'ya bakışımızla buradan bakışımız arasında çok fark var. Bilmem sizin de başınızdan geçti mi? İyi bilmediğiniz dilde şiir okumak gibi bir şey bu. Olduğundan daha iyiymiş gibi geliyor insana o şiir. Yine sözümü keserek, doğrusu bilmiyorum dedi. Ama bu Kafkasya hiç hoşuma gitmiyor benim. Bana Kafkasya buradan da iyi görünüyor ama bir başka anlamda. İyi olabilir dedi biraz alınmış gibi. Ama ben iyi değilim burada. Salt bir şey söylemiş olmak için ''Neden değilsiniz?'' dedim. Neden mi? Birincisi, o beni aldattı. Söylentilere inanıp buraya gelmekle kendilerinden kurtulacağımı sandığım bütün her şey buraya benimle birlikte geldi. Aradaki tek fark, daha önce bunlar büyük bir merdivendeydiler. Şimdi ise ufacık, pis, her basamağında milyonlarca küçük kaygı, iğrençlik, aşağılanma bulduğum bir merdivendeler. İkincisi, Burada manevi yönden her gün biraz daha alçaldığımı duyumsuyorum. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Kendimi burada yürütülmekte olan görevler için yeterli bulmuyorum. Korku benim kolay baş edebileceğim bir şey değil. Açıkçası ben cesur değilim. Susup yüzüme baktı. Sonra şaka yapmıyorum diye ekledi. Kendiliğinden yaptığı bu itiraf beni her ne kadar çok şaşırttıysa da onun benden beklediğini sandığım şeyi yapmadım. Sözlerine itiraz etmedim. Bu tür durumlarda hep olduğu gibi kendi sözlerini kendisinin düzeltmesini bekledim. ''Bu birlikte katılacağım ilk çatışma olacak bu.'' diye sürdürdü. Dün başıma neler geldiğini bir bilseniz, başçavuş benim bölüğünde çatışma için oluşturulan bu birliğe katılacağı emrini getirdiğinde, yüzümde renk diye bir şey kalmadı. Ağzım dilim kurudu. Bir süre konuşamadım. O geceyi nasıl geçirdiğimi bir ben bilirim. ''Hani korkudan saçları bembeyaz oldu.'' falan derler. ''Böyle bir şey varsa eğer, şu anda ben bembeyaz saçlı olmalıydım. Çünkü hiçbir idam mahkumu bir gecede benim dün çektiğim acıyı çekmemiştir. Dün geceye göre biraz daha rahatlamış olmama karşın şu anda bile şuramın nasıl sıkıştığını anlatamam.'' Yumruğunu göğsünün üstüne bastırıp iki yana çevirdi. ''Aslında ne kadar komik.'' diye sürdürdü. ''Son derece dramatik bir durum söz konusu.'' Ama taze soğanla köfte yiyip her şeyin pek hoş, pek neşeli olduğuna inandırıyorsun kendini. Sonra esniyerek ekledi. ''Şarap var mıydı Nikolayev?'' Bu sırada askerlerden birinin telaşlı sesi duyuldu. ''Bu o kardeşlerim!'' Bütün gözler uzaktaki ormanın kıyısına yöneldi. Orada mavimsi bir duman bulutu rüzgarla genişleyerek yükseliyordu. Dumanın düşman topundan çıktığını anladığında... Her şeyi gözümde yepyeni ve yüce bir anlam kazanarak bambaşka bir niteliğe büründü. Çatılmış tüfekler, yakılan ateşlerden yükselen dumanlar, masmavi mavi gökyüzü, yeşil topkundakları, Nikolaev'in bıyıklığı, güneşten yanmış yüzü. Bütün bunlar namludan fırlamış ve o anda havada uçmakta olan gülle'nin doğrudça benim göğsüme yönelmiş olduğunu söylüyordu sanki. Şarabı nereden buldunuz? Diye sordum. Bol hava. Konuşmaya üşenir gibi, tembel tembel. Oysa o anda ruhumun derinlerinden iki ses birden yükseliyordu. Bunlardan biri, Tanrım, ruhumu huzura kavuştur, derken öbürü şöyle diyordu. Gülle üzerimizden geçerken umarım başımı eğmem, ona gülümseyerek bakarım. Demiye kalmadı, başımızın üzerinde o ürpertici, uğursuz ıslığı duyduk. Gülle, iki adım ötemizde tok bir sesle toprağa saplandı. Bu sırada Bolho bana dönüp tam bir soğukkanlılıkla ''Napolyon ya da Pürederich olsaydım eğer, şu anda incelikli bir söz söylerdim.'' dedi. Az önce yaşadığımız tehlikenin içimde yarattığı dehşeti güçlükle gizleyerek ''Söylediniz ya işte.'' dedim. ''Söylemişsin kaç para eder? Yazan yok ki.'' ''Ben yazarım. Yazsanız da Mişçankov'un dediği gibi, eleştirmek için.'' Olumsuz açıdan yazarsınız, dedi gülümseyerek. Bu arada arkamızdan Antonov'un sesini duyduk. Lanet olsun, ayaklarının dibine bir gülle düşüremedik şu heriflerin. Öfkeyle tükürdü Antonov. Bu saf tepki aykırışından sonra benim bütün o soğukkanlı görünme çabalarım, yüzbaşıyla karşılıklı ettiğimiz bütün o girift, hünerli sözler birden son kerte ahmakça göründü gözüme. 7. Düşman demin Tatar atlıların dolandığı yere gerçekten de iki top mevzilendirmişti. Ve her 20-30 dakikada bir, bizim ağaç kesen askerlere doğru bir tane sallıyordu. Bizim top takımını ilerideki orman açıklığına sürdüler ve onlara karşılık vermemizi emrettiler. İleriden ormanın kıyısından dumanlar yükseliyor, top gürlüyor, gülleler ıslık çalarak önümüze ya da arkamıza düşüyordu. Düşman, bereket versin, hedefi tutturamamıştı. Kaybımız yoktu her zaman olduğu gibi topçulara diyecek yoktu. Topları çabucak dolduruyor, karşıda görünen dumana dikkatle nişan alıyor ve aralarında usulca şakalaşıyorlardı. Bizi korumakla görevli piyade birliği hemen yakınımızda yere uzanmış, sessizce sıranın kendine gelmesini bekliyordu. Ağaç kesenler de kendi işlerini yapıyorlardı. Balta sesleri sıklaşmıştı. Artık daha hızlı çalışıyordu baltalar. Yalnız mermi ıslığı duyulduğunda her şey bir anda duruyor, o ölüm sessizliğinde Müthiş heyecanlı bir haykırış duyuluyordu. ''Sakının çocuklar!'' Ve bütün gözler dallardan sekerek gelen gülleye dikiliyordu. İyiden iyiye dağılan sis, bulutların biçimine bürünerek, göğün koyu maviliğinde büsbütün gözden yitmek üzereydi. Sonunda ortaya çıkan ve ışıklarını cömertçe sertmeye başlayan güneş, süngülerin çeliğinde, topların tuncunda, erimeye başlayan toprakta ve her yanı kaplayan krallarda neşeli yansımalar yaratıyordu. Havada hem sabah hayazının serinliği hem ilk yaz güneşinin ılıklığı duyuluyordu. Ormandaki kuru yapraklarda binlerce farklı gölge ve renk birbirine karışıyor, perdahlanmışçasına parlayan dümdüz yolda tekerlek izlerinin yanı sıra nallardaki mıhların izleri bile açık seçik görülüyordu. İki tarafta da hareketlilik belirgin bir şekilde artmıştı. Namlılardan çıkan mavimsi dumanlar artık hemen her yanı sarmıştı. Süvariler, mızraklarının ucunda flamalarını dalgalandırarak ileri çıktılar. Piyade bölükleri arasında şarkılar duyulmaya başlandı ve odun yüklü atlı araba katarı, artçı olacak şekilde düzene sokuldu. General, bizim takıma gelerek geri çekilme hazırlıklarına başlamamızı emretti. Düşman, bizim sol kanadın karşısındaki çalıların ardına gizlenmişti ve güçlü bir tüfek ateşiyle bizi ciddi biçimde rahatsız ediyordu. Ormanın solundan vızıldayarak gelen bir kurşun topun kundağına çarptı. Derken ikinci, üçüncü vızıltılar. Hemen yanımızda yere uzanmış bekleyen ve görevi bizi korumak olan piyadeler gürültüyle ayağa kalktı ve tüfeklerini kavrayıp zincir oluşturdu. Karşılıklı tüfek ateşi güçlendikçe güçlendi. Havada artık daha çok kurşun uçuyordu. Sonunda geri çekilmeye başladık. Geri çekilmeyle birlikte Kafkasya'da hep olduğu gibi asıl çatışma başladı. Topçuların her hallerinden bu kurşun işinden hoşlanmadıkları belliydi. Tıpkı piyadelerin de güllelerden hoşlanmadıkları gibi. Antonov'un yüze asıldı. Çikin kurşunların taklidini yapıyor, onlarla alay ediyordu. Ama onlardan hiç hoşlanmadığı belliydi. Kurşunun birine, ''Acelen ve diye sesleniyor. Öbürüne, ''Yavru arı bu!'' diyor. Acınası bir vızıltıyla ve ağır ağır uçan bir başkasına ise, ''Öksüz arı!'' adını takıyor ve herkese kahkahalar attırıyordu. Alışık olmadığı için her kurşunda boynunu içeri çekip, Başını yana eğen Acemiye erim bu hali de güldürüyordu askerleri. ''Başını eğip selamladığına göre tanıdık biri herhalde'' diyorlardı kendisine. Tehlikeye zaten hiçbir zaman aldırmayan Velencuk şimdi büsbütün coşmuştu. Üzerimize kurşun yağdırdıkları yere bir misket mermisi göndermiyor olmamız canını sıkıyor gibiydi. Birkaç kez pek hoşnutsuz bir sesle ''Ne yani onlar vuracak biz bakacağız öyle mi? Niye topun namlusunu o yana çevirip üzerlerine bir misket mermisi yollamıyoruz?'' diye söylenmişti. Gerçekten de zamanı gelmişti bunun. Namluya sürdüğümüz son top mermisini çıkarıp yerine misket bombası sürmelerini emrettim. Büyük bir cesaretle dumanın tam ortasına kadar ilerleyen Antonio, elindeki tomarı henüz boşaltılmış olan topu uzatarak ''Misket!'' diye bağırdı. Tam o anda arkamdan vızıldıyarak uçmakta olan bir kurşunun tok bir çarpma sesiyle vızıltısının kesildiğini duydum. Kalbim sıkıştı. Uğursuz bir önseziyle arkama bakmaktan korkarak Galiba bizden biri vuruldu diye düşündüm. Gerçekten de vızıltının kesilmesinin hemen ardından yürek paralayan bir ah haykırışı sonrasında da ağır bir bedenin yere düşme sesi duyuldu. Bildiğim bir ses, vuruldum kardeşler dedi güçlükle. Velen çuktu bu. Top arabasıyla top arasında yüzü koyun yatıyordu. Sırtındaki torbası öteye fırlamıştı. Alnı kan içindeydi. Sağ gözüyle burnu da koyu, kıpkırmızı kana bulanmıştı. Kurşunu karnına yemişti. Ama orada hemen hiç kan yoktu. Düşerken bir kütüğe çarptığı için yaralanmıştı yüzü. Bunları aslında epey sonra öğrendim. Yoksa belirsiz bir kütle ve inanılmaz bir kan gölüydü ilk anda görebildiğim. Topu dolduran askerlerin hiçbirinden tek ses çıkmadı. Bir tek acemi erin, ''Amma kana bulandı ha'' diye söylendiği duyuldu. Antonov, kaşlarını çatıp öfkeyle bağırdı. Ama o an herkesin içinden ölüm düşüncesinin geçtiği apa çıktı. Herkes daha büyük bir coşkuyla sarıldı işine. Kaşla göz arasında misket mermisi sürüldü topa. Yattığı yerde inlemelerini sürdüren yaralının, oraya ne zaman gidip ne zaman geldiği bile anlaşılmadı cephanecinin. 8 Bir çatışmaya katılan herkes, Birilerinin öldüğü ya da yaralandığı o yerden nefret etmek gibi fazla mantıklı değilse de çok güçlü olduğu kuşkusuz o tuhaf duyguya kapılmıştır sanırım. Velencu yattığı yerden kaldırıp arabaya yükleyen benim askerlerim de ilk anda bu duygunun etkisi altındaydılar. Öfkeyle yaralının yanına giden Cidanov, onun iyice artan çığlıklarını aldırmadan koltuk altlarından tutup ayağa kaldırdı kendisini. Ne oldunuz yahu Yetişsenize! diye bağırmasıyla da bir anda yaralının çevresini Gerekmediği kadar çok insan, 10 kişi falan sarı verdi. Daha olduğu yerden kımıldatılmasıyla birlikte Belençuk korkunç bir şekilde bağırıp sövmeye başladı. Yaralıyı bacaklarından tutan Antonov, "Ne bağırıyorsun be tavşan gibi?" diye çıkıştı kabaca. "Bırakırız vallahi seni burada." Yaralı hemen sustu. Yalnız arada bir "Ah, dayanamıyorum kardeşlerim." diye inliyordu. Kendisini arabaya yerleştirdiklerinde inlemeyi de kesti. Hatta bir ara arkadaşlarıyla konuştuğunu duydum. Sanırım onlarla vedalaşıyordu. Alçak sesle ama yine de duyulur, anlaşılır biçimde konuşuyordu. Yaralıya bakmak kimsenin hoşuna gitmez. Ben de içgüdüsel olarak o manzaradan bir an önce uzaklaşma isteğiyle kendisini hemen pansuman merkezine götürmelerini emredip topların oraya gittim. Ama birkaç dakika sonra bir asker gelip velençoğun beni görmek istediğini söyleyince yeniden arabanın başına döndüm. Yaralı iki eliyle yan korkuluklara asılmış, arabanın dibinde yatıyordu. Sağlıklı, genişçe yüzü birkaç saniye içinde tümden değişmişti. Zayıflamış, birkaç yıl yaşlanmış gibiydi. Müthiş bir gerginlik yaşadığı belliydi. Ve o gerginlikle sıktığı dudakları incecikti, solgundu. Bakışlarındaki telaşlı ve biraz bönce anlamın yerini huzurlu bir pırıltı almıştı. Kanlı alnıyla burnunda ölümün çizgileri uzanıyordu artık. En ufak bir kımıltının bile kendisine büyük acı vermesini aldırmayarak sol bacağındaki para çeresini, Çeres, askerlerin genellikle dizlerinin altına bağladıkları kemere benzer para kesesi. Para çeresini çıkarmalarını rica etti arkadaşlarından. Çeresini çözmek için çizmesini çıkardıklarında onun çıplak, sağlıklı beyaz ayağını görünce bir tuhaf oldum. İnanılmaz derecede ağır bir duyguydu bu. Ben çeresi elime alınca, ''Üç tane bir rublelik, bir tane de yarım rublelik var orada.'' dedi. Saklayın onları. Araba kımıldanır gibi olunca durdurdu. ''Teğmen Sulumovski'ye kaput dikiyordum. Kendileri bana iki ruble verdilerdi. Bir buçuğuyla düğme aldım, yarım rublede sırt torbamda. Düğmelerle birlikte duruyor. Kendisine geri verirsiniz. ''Hiç merak etme. Sen bir an önce iyileşmene bak kardeş.'' dedim. Karşılık vermedi. Araba hareket etti. Arabanın kımıldamasıyla birlikte yeniden inlemeye yürek paralayıcı sesler çıkarmaya başladı. Sanki bu dünyayla işini bitirdiğini, kendini tutmasına gerek kalmadığını, acısını hafifletmek için böyle şeyler yapmaya hakkı olduğunu düşünür gibiydi. 9. Hey sen! Nereye? Çabuk dön geri! Koltuğunun altında yedek top tomarı, elinde ufak bir sopa, gayet sakin, velençoğu götüren arabanın ardı sıra seyirten Acemi'ye bağırıyordum. Acemi tembel tembel dönüp bana şöyle bir baktı, bir şeyler omurdandı. Sonra dönüp yürümeyi sürdürdü. Benim de kendisini geri getirmesi için ardından birini göndermem gerekti. Kırmızı şapkasını çıkarmış, aptal bir gülümsemeyle yüzüme bakıyordu. Nereye gidiyordun öyle? Ordugaha. Niye? Niye mi? Belen yaraladılar ya. Sana ne bundan? Sen daha buradasın. Büyük bir şaşkınlıkla yüzüme baktı. Sonra sakin bir şekilde geri dönerek şapkasını giydi, topunun başına gitti. Çarpışmada durumumuz fena sayılmazdı. Kazakların alkışlanacak bir saldırı gerçekleştirerek 3 Tatar öldürdükleri haberi geldi. Ağaç kesimini başarıyla tamamlayan piyade, topu topu altı yaralıyla durumu kurtarmıştı. Topçular belençoğun yanı sıra iki de at kaybetmişlerdi. Buna karşılık 3 verslik bir orman kesilmişti ve kesim yeri öyle temizlenmişti ki tanımak olanaksızdı. Daha önce gür ağaçlardan oluşan orman kıyısı, Yanan ateşlerden yükselen dumanlarla kaplı ve ordugaha doğru harekete geçen atlı ve yaya birliklerimizle dolu çok geniş bir açıklığa dönüşmüştü. Sabah geçtiğimiz mezarlıkla derenin oraya kadar top ve tüfek atışlarını ara vermeksizin sürdüren düşman tarafından izlenmemize karşın hiçbir tatsızlıkla karşılaşmadan geri çekilmeyi tamamladık. Ordugaha vardığımızda beni bekleyen lahana çorbasıyla kuzu etli lapanın hayallerine dalmışken generalin emrine ilettiler. Dere üzerinde bir tahkimat kurulacak ve K alayı, üçüncü taburla ve bizim top takımı da dört topuyla yarına dek orada kalacaktı. Odun ve yaralı taşıyan arabalar, kazaklar, topçular, omuzlarında tüfekleri ve odunlarla piyadeler, önümüzden şarkılar söyleyerek şen şakrak geçip gittiler. Herkesin yüzünde kısa süre önce önemli bir tehlikeyi atlatmış olmanın verdiği rahatlamayla nihayet dinlenebileceklerini bilmenin keyfi okunuyordu. Biz ve üçüncü tabursa bu hoş duyguları yaşayabilmek için Yarına dek beklemek zorundaydık. 10. Biz topçular, topları arabalarından ayırıp sandıkları uygun yerlere yerleştirmek ve atları bağlayacak bir yer yapmakla uğraşırken, piyade de çalı çırpı ve kuru mısır saplarından çardaklar yapmış, ayrıca ateş yakıp lapa pişirmeye koyulmuştu. Hava yavaş yavaş kararıyordu. Gökte beyazlı mavili bulutlar süzülüyordu. İncecik, Nemli bir toz perdesine dönüşen sis, asker kaputlarını ıslatıyordu. Ufuk iyice daralmış, her yanı koyu gölgeler kaplamıştı. Çizmelerimin içinde ve sırtımda hissettiğim nem, hiç dinleyen hareketlilik ve konuşmalar, her yandaki vıcık vıcık çamur ve midemin bomboş olması, yaşadığımız maddi ve manevi yorgunluklarla dolu bir günün sonunda çok tatsız bir ruh hali yaratmıştı içimde. Velençu'u bir türlü çıkarıp atamıyordum kafamdan. Onun şu sıradan yalın askerlik yaşam öyküsü sırnaşıkça canlanıp duruyordu zihnimde. Yaşamının son dakikaları da bütün yaşamı gibiydi. Apaçık, basit, sakin. O kaçınılmaz son an geldiğinde, gelecekteki göksel yaşama duyduğu içten sap inancında hiçbir sarsıntı, ikircim yaşamayacak denli dürüst, basit bir yaşamı vardı. Nikolay geldi yanıma. ''Efendim'' dedi. ''Yüzbaşım, lütfederlerse birlikte çay içip bir şeyler yiyelim'' dedi. Sıcak bir bardak çay ve kafamdan karamsar düşünceleri uzaklaştıracak keyifli bir söyleşi düşleyerek, çatılmış tüfeklerin, ateşlerin arasından geçerek, Nikolayev'in ardı sıra Bolhov'un çardağına gittim. Mısır saplarından yapılmış barınaktan Bolhov'un sesi duyuldu. ''Ne oldu, bulabildim mi?'' Nikolayev bas sesiyle ''Geldik efendim.'' dedi. Bolhov ceketinin düğmelerini çözmüş, papağanı çıkarmış, yere serdiği kuru bir kepeneğin üzerinde oturuyordu. Yanı başında bir semaver kaynıyor, onun da yanında üzerine yiyecekler konulmuş bir trampet duruyordu. Yere saplanmış bir süngünün sapında mum yanıyordu. Konforlu evine, şöyle bir göz atan Bolhol, nasıl ama, dedi. Gerçekten de çardakta her şey o denli güzeldi ki, çayımı yudumlarken nemi de, karanlığı da, velençoğun yarasını da unuttum gitti. Moskova'dan ve savaşla da Kafkasya'yla da ilgisi olmayan şeylerden konuşmaya başladık. Kimi kez en ateşli konuşmaların bile arasına giren suskunluk anlarından birinde Bolho gülümseyerek, ''Sabahki konuşmamızı tuhaf buldunuz sanırım.'' dedi. Yo niye tuhaf bulayım? Yalnızca bana biraz fazla açık sözlüsünüz gibi geldi. Herkesin bildiği ama üzerinde konuşulmayan şeyler vardır. Ne münasebet, şuradaki hayatımızı en bayağı, en yoksul, en buradakine benzer görevleri olmayan, tehlikesiz bir hayatla değiştirme olan olsaydı, bir an bile düşünmezdim değiştirmek için. Neden Rusya'ya dönmüyorsunuz öyleyse? Neden mi? diye sorumu yineledi. Ah ne zamandır düşündüğüm bir konudur bu. Buraya gelirken tasarladığım gibi, boynuma Anna ve Vladimir nişanı asmadan ve binbaşı olmadan dönemem Rusya'ya. Madem öyle, neden buradaki görev için yetersiz olduğunuzu söylüyorsunuz? Rusya'ya dönebilmem için kendimi buraya gelirken olduğumdan daha yetersiz bulmam gerekir. Pasek, Silepsov ve benzerleri sayesinde Rusya'da yaygınlaşan bir söylence getirdi bizi buraya. Kafkasya'ya gitmeye değer. Çünkü işin ucunda madalyalara boğulmak var. Bizden beklenen, istenen şey bu. İki yıldır buradayım. Bu süre içinde de iki harekata katıldım. Ama hiçbir şey kazanabilmiş değilim. Yine de binbaşı olup, boynuma Anna ve Vladimir nişanı takmadan Rusya'ya dönmeyi düşünmeyecek kadar kendime saygım var.'' Gnilo Kişkin'e madalya verip bana vermeyecekler. Böylesi bir aşağılanmayı bile göze alacak kadar bu işe takmış durumdayım. Öte yandan, burada iki yıl kalıp da tek bir madalya alamadan Rusya'ya dönersem, milletin yüzüne nasıl bakarım? Bizim muhtarın, buğdayımı sattığım Tüccar Kotelnikov'un, Moskova'daki teyzemin, aslında hiçbirinin yüzünü bile görmek istediğim yok. Onların da benim için ölüp dirildiklerini sanmam. Ama insanoğlunun yapısı bu işte. Yüzlerini bile görmek istemediğim insanlar için hayatımın en güzel yıllarını, mutluluğumu, geleceğime harcıyorum. 11 Bu sırada tabur komutanının dışarıdan seslendiğini duyduk. Kiminle konuşuyorsunuz Nikolay Fyodorov? Bolhov benim adımı söyledi. Hemen ardından da üç subay girdi içeri. Binbaşı Kirsanov, Yaveri, Bölük Komutanı Trosenko. Kirsanov, Orta boylu, tıknaz, kara bıyıklı, al yanaklıydı. Gözlerinde köslünlük okunurdu. Aslında yüzünün en ilginç noktası gözleriydi. Güldüğünde gözlerinden geriye iki nemli yıldızcık kalırdı. Bu iki yıldızcık, sıkılmış dudakları gergin boynuyla birlikte, bazen yüzüne inanılmaz bir kalın kapalılık anlamı katardı. Tutum ve davranış açısından alayda bir numaraydı. Asları ona hiç sövmezler, üstlerine gelince genel akanı olarak, onun kafasızın teki olduğunda birleşseler de kendisine saygı duyarlardı. İşini iyi bilirdi. Her zaman özenli, düzenli, gayretliydi. Hep paralıydı. Özel arabası ve aşçısı vardı. Bunun doğal sonucu olarak da yüzüne yapmacık bir gurur ifadesi kondururdu. ''Nelerden konuşuyordunuz Nikolay Fyodorich?'' diye sordu içeri girerken. ''Burada görev yapmanın hoş yanlarından.'' Ama Kirsanov bu sırada beni fark etti. Subay dayı bir askeri okul öğrencisi ve bana kendi önemini, ağırlığını duyumsatmak için Bolhov'un yanıtını duymamış gibi trampete bakarak sordu. Yorulmuşsunuz galiba Nikolay Fedoruç. Hayır biz aslında ama kendini yere göv'e koyamadığı anlaşılan tabur komutanının bu üstünlük duygusu yüzbaşının sözünü bir kez daha kesmesini istemiş olmalıydı ondan. Bugünkü harekat harikaydı ama değil mi? Yaver, subay adaylığını yeni tamamlamış, gencecik bir az teğmendi. Sessiz, alçak gönüllü bir çocuktu. Hoş yüzünden utangaç, iyi yürekli biri olduğu hemen anlaşılıyordu. Kendisini daha önce birkaç kez Bolhov'un yanında görmüşlüğüm vardı. Sık sık uğrardı Bolhov'a, selamını verir, geçer bir köşeye otururdu. Birkaç saat boyunca tek kelime etmez, sardığı sigaraları içer, sonra da selamını çakıp çıkar giderdi. Tipik bir yoksullaşmış soylu oğlu örneğiydi. Aldığı eğitimin önüne açtığı biricik yol olarak askerlik mesleğini seçmiş, sahibi olduğu subaylık rütbesini dünyada her şeyden üstün tutan, yanından hiç ayırmadığı ve bizim de kendisini artık onlarsız düşünemez olduğumuz tütün kesesi, uzun gecelik entarisi, gitar ve bıyık fırçası gibi gülünç nesnelerine karşın saf, sevimli bir gençti. Emir eline karşı çok adil olmakla övündüğü anlatılır dağlayda. Adilmiş ama aynı zamanda sertmişti. Şöyle dermiş, kendisini pek seyrek cezalandırırım ama bardağı taşırdı mı işte o zaman kimseler alamaz onu elimden. Bir kez kafayı iyice çeken emir eri nesi var nesi yoksa yürütmüş bizimkinin. Üstüne üstlük okkalı sövgüler de savurmuş onun için. Bunun üzerine askeri hapishaneye götürmüş emir erini ve kendisinin hak ettiği biçimde cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istemiş. Ama yapılan cezalandırma hazırlıklarını görünce şafak atmış bunda. Ve söyleyebildiği ancak şunlar olmuş. ''Görüyorsun değil mi ben adamı ne yaparım?'' Sonra iyice ele ayağına dolaşmış ve doğruca evinin yolunu tutmuş. O gün bugündür Çiğornov'un gözlerine bile bakamaz olmuş. Arkadaşları sürekli takılırlardı bu konuda kendisine. Bu temiz yürekli genç subayı kaç kez kulaklarına kadar kızararak kendini savunurken gördüm. Bütün bunlar doğru değilmiş. Hatta olayın aslı anlatılanların tam tersiymiş.'' Tabur komutanıyla birlikte çardağa gelenlerden biri de Yüzbaşı koydu. Eski bir Kafkasyalıydı Yüzbaşı. Ama öyle böyle değil. Sözcüğün gerçek anlamıyla bir Kafkasyalıydı. Komuta ettiği bölüğü, ailesi, karargahımızın bulunduğu kaleyi vatanı gibi görürdü. Hayatının tek keyfi şarkı kitaplarıydı. Ama Kafkas olmayan her şeyi küçük gören ya da Kafkas olmamak gibi bir ihtimali neredeyse olasılık dışı sayan biri olmasına karşın Bunları da bizden olanlar, bizden olmayanlar diye ikiye ayırırdı. Birincileri sever, ikincilerden tüm varlığıyla nefret ederdi. Ama en önemli yanı, çifte su verilmiş bir kişiliğe sahip olmasıydı. Sakindi, yürekliydi, arkadaşlarına ve aslarına karşı örneği az bulunur iyi insanlardan biriydi. Her nedense nefret ettiği yaverlere ve bonjurlara karşıysa dediğim dedikçi, hatta alabildiğine küstahtı. Çardağa girerken az kalsın başıyla damı devirecekti. Son anda başına öne eğip yere oturdu. ''Ne oldu?'' dedi içeri girince. Sonra içeride hiç tanımadığı, kendisine tümüyle yabancı biri olarak beni görünce durdu, bulanık bakışlarını yüzüme dikti. O sırada binbaşı, lap olsun diye saatini çıkarıp baktı, lap olsun diye baktığından kesin eminim, umurunda değildi o anda saatin kaç olduğu ve e ee, ne konuşuyordunuz bakalım?'' dedi. Bana neden burada olduğumu soruyordu. ''Neden olacak?'' Nikolay Fyodorich, kendini göstermek için burada. Sonra doğruca evine dönecek. Peki Abramilic, ya sizi Kafkasya'ya getiren nedenler neler? Beni mi? Yani bilirsiniz işte. Bizler için yer seçimi diye bir şey yoktur. Her yerde hizmet etmek zorundayız. Kimseden ses çıkmamasına karşın, ne oldu? Bir şey mi var? diye sordu. Sonra konuyu değiştirmek istediği için olsa gerek, dün Rusya'dan bir mektup aldım. Nikolay Fyodorov dedi. Yani bu mektuplarda bazen öyle tuhaf sorular soruyorlar ki insana. Ne gibi tuhaf sorular? Dedi Bolhov. Binbaşı güldü. İnanın tuhaf sorular. Örneğin, aşk olmadan kıskançlık olur mu? Diye soruyorlar. Bakışlarını hepimizde dolaştırdıktan sonra Ne var? Ne oldu? Dedi. Demek öyle, dedi Bolhov gülümseyerek. Bildiğiniz gibi Rusya'da işler daima yolundadır. Birbirini izleyerek son derece doğal bir biçimde dökülüyordu sözcükler ağzından. 1852 yılında ben tamboğdaydım. İnanır mısınız her yerde bir saray yaveri gibi karşılanıyordum. Valinin balosuna gittim diyelim. Beni öyle saygıyla karşılarlardı ki. Valinin karısı gelir konuşurdu benimle. Kapgasya'yı sorardı bana. Sonra bilmediğim başka bazı konularda sorular sorardı. ender gördükleri bir şeymiş gibi, benim altın kılıcımdan gözlerini alamazlardı. Sonra da altın kılıcı, Anna'yı, Vladimir'i gösterdiğim hangi yararlıklar için kazandığımı sorarlardı. Ben de anlatırdım. Ne var? Ne oldu? Sorduğu sorunun yanıtını beklemeden sürdürdü. İşte Kafkasya bütün bu nedenlerle hoş bir yerdir Nikolay Fyodorovic. Orada milletin yediği önünde, yemediği ardındadır. Anna ve Vladimir nişanı kazanmış bir kurmay subay ne demektir biliyor musunuz delikanlı? Bunun Rusya için ne büyük anlam olduğunu. Yine ne var? Siz de az övünmemiş gibisiniz bu nişanlarınızla, Abram İliç, dedi Bolhov. <gülüyor> Diye aptalca kikir dedi binbaşı. Övünmeden olur mu hiç? İki ay boyunca yiyip içtiklerim de harikaydı. Tresenko da Çin ya da Japonya'yı sorar gibi, Rusya'nın iyi yanına peki, dedi. Valla biz Rusya'da iki ay boyunca öyle bir şampanya içtik ki, tek kelimeyle müthişti. Herhalde limonatayı içmişsinizdir, ben olsam batardım orada. Çünkü bilirsiniz Kafkasya'da nasıl içilir. Boşuna çıkmamış adları, nasıl içtiklerini gösterirdim size ama öyle değil mi Bolhov? Sen on yıldır Kafkasya'dasın bedayı. dedi Bolhov, Yarmolov'un sözlerini hatırlarsın. Abram ilişse altı yıldır Kafkasyalı şurasında. Ne on yılı? Yakında on altı yılımda olacak burada. Söyle de içki getirsinler. Bol hav. Varır. Hava çok nemli. Evet. İçiyor muyuz binbaşım? Ama binbaşı yaşlı yüzbaşının kendisine ilk seslenişine sinir olmuştu galiba. Şu anda da dikenlerini kabartmış, kendi büyüklüğü içinde kendine bir sığına karar gibiydi. Anlaşılmaz bir şeyler söyleyip saatine baktı. Binbaşı'nın gözünün nasılmasını hiç umursamayan Trosenko, ''Bir daha asla gelmem buralara.'' dedi. Bir Rus gibi davranmayı, Rusça konuşmayı bile unuttum neredeyse. ''Tabur nöbetçi subayını çağırın buraya.'' dedi binbaşı. Yüzbaşı'ya yanıt verecek yerde böyle söylemişti. Hoysa nöbetçi subayına vereceği hiçbir emir olmadığından emindim. Birkaç dakikalık bir suskunluktan sonra gaverine dönerek, ''Çift maaş aldığınız için keyfiniz yerindedir herhalde delikanlı.'' dedi. ''Evet efendim, elbette efendim. Bence aylıklarımız şu anda çok yüksek, Nikolay Fyodorich diye sürdürdü. Şu genç adam aldığı aylıkla harika bir yaşam sürebileceği gibi, az buçuk lükse bile sahip olabilir bence. ''Aslında öyle değil Abram İliç, dedi yaver ürkekçe. Evet, aylığımız çift ama bir atı olmalı insanın, öyle değil mi? ''Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu delikanlı?'' Biz de az bir vakitler. Bu parayla ferah, rahat bir hayat sürebilirsiniz. İsterseniz bu buyurun hesaplayalım. Bu son sözlerini söylerken sol elinin serçe parmağını bükmüştü. Trosenko, kadehindeki botkayı başına dikip, aslında ilerideki maaşlarımızı bugünden avans olarak alıyoruz. Hesap, kitap, hepsi bu, dedi. Bir dakika, yani bu ne demek oluyor şimdi? Bu sırada çardağın kapı yerine geçen aralığından ak bir baş sokuldu içeri. Sertçe bir ses Alman aksanıyla ''Burada mıydınız Abramiliç?'' dedi. ''Nöbetçi subayı sizi arayıp duruyordu. İçeri gelsenize Kraft'' dedi Bolhov. Üzerinde genelkurmaya ait bir üniforma bulunan uzun boyluca biri içeri süzüldü. Büyük bir coşkuyla herkesin tek tek elini sıkmaya koyuldu. Trosenko ile el sıkışırken ''Ah sevgili yüzbaşı siz de buradasınız ha'' hani? dedi. Hemen ardından da içerinin karanlık olmasına karşın ta yanı başına dek giderek Yüzbaşının çok şaşırmasına, hatta içerlemesine yol açan bir davranışta da bulunarak kendisini dudaklarından öptü. Yakın arkadaşlık kurmak isteyen bir Alman olsa gerek, diye düşündüm ben. 12. Gerçekten de hemen doğrulandı sayımım. Yüzbaşı Kraft ateş suyu yok mu diyerek vodka istedi kendine. Sonra da başını geriye atıp, vıraklar gibi sesler çıkararak kadehi başına dikti. Çeçenya düzlüklerinde fasit bir daire içinde dönüp duruyoruz galiba baylar. Ne dersiniz ha?'' diye söze başlayacak oldu ama içeri giren nöbetçi subayını görünce emir vermesi için binbaşıya fırsat tanıması gerektiğini düşünerek sustu. ''Ne yaptınız? Birlik yerini aldı mı?'' ''Evet efendim.'' ''Keşif kolları çıkarıldı mı?'' ''Hepsi yerlerinde efendim.'' ''Pekala. Bölük komutanlarına son derece dikkatli olmalarını istediğimi iletin. Emredersiniz.'' Binbaşı gözlerini kıstı. Derin düşüncelere dalmış gibiydi. Erat'a söyleyin, kendilerine lapa pişirebilirler artık. Pişirmeye başladılar bile efendim. Pekala, gidebilirsiniz. Binbaşı, bizlere gönül indirmiş gibi hoşgörülü bir gülümsemeyle Pekala, dedi. Gelin hep birlikte hesaplayalım bir subaya nelerin gerektiğini burada. Her şeyden önce ceketiyle pantolonuyla bir üniforma. Öyle değil mi? Öyle efendim. Yani 2 yıl için 50 ruble, 1 yıl için 25 ruble giysiye gitti. Sonra ne var? Yeme içme. Her gün için ikişer rubleden. Öyle mi? Öyle efendim. Fazla bile. Varsın olsun. Eğerli bir atın bakımı için de 30 ruble. Hepsi bu. Toplayacak olursak 25, 120 daha, 145, 30 daha. 175. Çay, şeker, tütün gibi lüks harcamalarınız için 20 ruble daha kalıyor size. Müsaade buyurun yani. Öyle değil mi Nikolay Fyodorovç?'' Yaver ürkek ürkek, ''Efendim Avramiliç izin verirseniz.'' dedi. ''Çay ve şeker için hiçbir şey kalmıyor efendim. Siz iki yıl için bir çift pantolon hesaplıyorsunuz. Ama buradaki yürüyüşlere pantolon mu dayanır? Hele çizme?'' Hemen her ay bir çift çizme eskitiyorum ben efendim. Sonra iç çamaşırı, gömlek, havlu, dolama, bütün bunlar satın alınmaları gerekli şeyler. Nasıl hesaplarsanız hesaplayın efendim, geriye bir şey kalmıyor. Yemin ederim ki durum böyle, Abramiliç. Bir dakika kadar suskun kalan Kraft birden, "Evet, dolama dediğin güzel olmalı." dedi. Dolama Rusça podvert ki portyanka Eskiden ayaklara çorap yerine dolanan uzun şerit çekminde bez, dolak. Dolama sözcüğünü sevecenlikle vurgulayarak. Yalnızca Ruslara özgü bir şey. Ben size bir şey söyleyeyim mi? dedi Trosenko. Hesabı nasıl yaparsanız yapın, kardeşimizin kuru ekmeğe muhtaç durumda olduğu kesin. Ama uygulamadaki durum ne? Hepimiz çayımızı da yudumluyoruz, sigaramızı da tellendiriyoruz, vodkamızı da içiyoruz. Yaşayıp gidiyoruz kısacası. Sonra Asteğmen'e döndü. Bir süre benim birlikte kaldın mı öğrenirsin nasıl geçinileceğini. Baylar, sevgili Asteğmen'imizin Emir Eri'ne nasıl davrandığını biliyor muydunuz? Hepimizin bin kez dinlediği bir öykü olmasına karşın, Trosenko gülmekten karnını tuta tuta Asteğmen'le Emir Eri'nin öyküsünü bir kez daha anlattı. ''Ne o, kıpkırmızı kesildin delikanlı.'' dedi. O sırada gerçekten de kızarmış, terlemiş ve utangaçça gülümsemekte olan ve bu haliyle de insanın yüreğini sızlatan Asteğmen'e bakarak, Aldırma be kardeşlik. Ben de senin gibiydim ama görüyorsun şu anda koç gibiyim. Kimleri göndermiyorlar ki Rusya'dan buraya? Ne gençler? Spazm geçirenler mi istersin? Romatizmadan kıvrananlar mı? Neler gördük burada neler? Ama bak ben ne yapıyorum? Aha şuraya oturmuşum. Burası benim hem evim hem yatağım. Hem her şeyim. Bak kendi gözlerinle görüyorsun. Bu arada bir kadeh daha vodka yuvarlayıp gözlerini Kraft'ın gözlerine dikerek ''Efendim?'' dedi. Hepimizi ite kaka Trosenko'ya doğru atılan Kraft ''İşte ben buna saygı duyarım. İşte gerçek bir eski Kafkasyalı. Verin elinizi sıkacağım.'' dedi ve Trosenko'nun elini yakalayıp gerçekten de çok duygulanmış bir halde salladı. ''Evet hepimizin bir sınavdan geçtiğini söyleyebiliriz burada.'' diye sürdürdü sonra. 45 yılında siz de oradaydınız herhalde öyle değil mi yüzbaşım?'' Ayın on ikisini on üçüne bağlayan geceyi dizlerimize kadar çamurun içinde geçirmiştik. Ertesi gündü galiba, değil mi? Düşman mevzilerine yürümemiz. O sırada ben başkomutanlıktaydım. Bir günde on beş mevziyi ele geçirmiştik. Öyle değil mi başım? Trosenko başıyla evet işareti yaptı, sonra alt dudağını ileri çıkarıp gözlerini yundu. Kraft binbaşıya dönüp büyük bir heyecanla ve yersiz el kol hareketleriyle ''Siz de tanık olmuşsunuzdur.'' diye başlayacak oldu. Ama anlaşılan binbaşı pek çok kez dinlemişti bu öyküyü. Bulanık donuk bakışlarını yöneltmesiyle birlikte, Kraft binbaşıyı bırakıp hemen Bolhov'la bana döndü. Gözlerini bir Bolhov'a bir bana çeviriyordu. Öyküsünü anlattığı sürece Trosenko'ya hiç bakmadı. ''Efendim şimdi sabah daha çıkar çıkmaz başkomutan bana Kraft'' dedi. ''Şu, şu, şu düşman mevzilerini ele geçireceksin.'' Bizim meslek, malum, öyle olurdu olmazdı diye tartışamazsın. Selamı çakıp, emredersiniz ekselansları dedim. İlk mevziye yürürken dönüp askerlerime dedim ki, çocuklar korkmak yok, çok dikkatli olun. Ve unutmayın, kim geride kalırsa, ölümü benim elimden olur. Bilirsiniz, bizim Rus askeriyle kısa basit konuşacaksın. O sırada birden bir kumbara düşmez mi yanımıza? Baktım, bir asker, bir daha, bir daha. Ardından kurşunlar vızıldamaya başladı. Vız vız! İleri çocuklar! Arkamdan gelin! Diye bağırdım. Tam mevziye vardık ki ne göreyim. Ne deniyordu ona? Hey tanrım şey canım bilirsiniz. Doğru sözcüğü bulabilmek için ellerini sallayıp duruyordu. Bolhov araya girerek Uçurum mu? Dedi. Hayır hayır. Hey tanrım dilimin ucunda. Neyse uçurum diyelim. Şimdi biz ard arda tüfeklere bir asıldık. Hurra! Ta ta ta ta ta! ''Tek bir düşman askeri kalmadı ayakta. Hepsini devirdik. Herkes şaşırıp kalmıştı. Bu iş harika oldu. Aydın ikinci mevziye.'' Dedik. Düşmanın ikinci mevzisini ele geçirişimiz çok değişik bir harekatla oldu. Artık iyice coşmuştuk. İkinci tahkimata yaklaşınca bir baktım, daha fazla ilerleyebilmek olanaksız. Çünkü orada... Ne deniyordu ona? Of, neydi adı? ''Yine uçurum.'' Dedim ben. ''Hiç ilgisi yok.'' Dedi heyecanla. ''Uçurum değil.'' ''Bir uçurum tutturdunuz.'' ''Hey tanrım.'' ''Neydi o?'' ''Yani nasıl deniliyordu?'' ''Eliyle ahmakça bir takım hareketler yapıyordu.'' ''Ah tanrım, olur şey değil.'' Aradığı sözcüğü bulamadığı için öylesine acı çekiyor gibiydi ki, elinde olmadan yardım etmek istiyordu insan. ''Sakın ırmak olmasın?'' dedi Bolhov. ''Hayır, yani evet, resmen uçurumdu. Yalnız öyle bir ateş altında vardık ki oraya, cehennem hiç kalır yanında.'' Çardağın dışından birinin beni sorduğunu duydum. Maksim oldu bu. İki mevzinin ele geçirildiği öyküsü bile yetmişti. Ki geride daha 13 üç mevzi öyküsü vardı. Buradan sıvışma, takımımın yanına gitme fırsatı çıktığı için sevinmiştim. Trosenko da benimle birlikte çıktı. Çardaktan birkaç adım uzaklaşınca ''Söylediklerinin hepsi palavra'' dedi. O mevzilerin ele geçirildiği çarpışmaların hiçbirine katılmadı. Öyle sevecen bir kahkaha attı ki benim de gülesim geldi. 13. Orada burada yanan açık ateşlerin cılız aydınlığı da olmasa, ordugah tümüyle karanlığa bürünmüştü askerlerimin yanına vardığında. Korların üzerinde kocaman bir kütük ince ince tüterek yanıyordu. Üç kişiydiler ateşin başında. Riyabko karavanasını karıştıran Antonov, Riyabko iç yağ ve peksimetle yapılan asker aşı. Elinde bir dal parçası, külle oynayancı Jidanov ve doğru dürüst duman verdiği hiç görülmemiş piposuyla çekin. Öbürleri dinlenmeye çekilmişlerdi. Kimi sandıkların yanına, kimi duru otların üstüne, kimi de ateşin başına kıvrılmıştı. Korların cılız ışığında tanıdık sırtları, bacakları, kafaları ayırt edebiliyordum. Kafasından seçtiklerimden biri de acemi yerdi. Ateşin hemen dibine uzanmıştı ve galiba çoktan uykuya dalmıştı. Antonov kenara çekilip bana yer açtı. Oturdum bir sigara yaktım. Sis, ateşteki ıslak odunların saldığı duman insanın gözünü yakıyordu. Gökten üzerimize ıslak bir karanlık yağıyordu sanki. Hemen yanı başımızda birinin düzenli aralıklarla horlaması, ateşteki dallardan gelen çıtırtılar, ötelerden gelen usul konuşma sesleri, arada bir piyadenin tüfek çakırtısı. Sık aralıklarla yakılmış açık ateşler yakınlarındaki ellerin kara gölgelerini ortaya çıkarıyor. En yakınımızdaki ateşlerin önünde yarı ellerine dek soyulmuş askerler gördüm. Ellerindeki gömleklerini ateşe doğru sallıyorlardı. Pek çok insan uyumamıştı henüz. Küçük bir alanda ileri geri dolaşanlar, konuşanlar vardı. Ama somurtkan tenha gece tüm bu gidip gelmelere, konuşmalara kendi gizemli ahengini veriyor, herkes bu asık yüzlü sessizliği içinde duyumsayarak onun usul sessiz uyumunu bozmaktan çekiniyordu. Konuşunca sesimin değişik çıktığını fark ettim. Ateş başında oturan askerlerin yüzlerinde de aynı değişik hava vardı. Ben aralarına gelene dek yaralı arkadaşlarından konuştuklarını sanıyordum. Oysa hiç öyle değildi. Çikin, tiflisi, orada teslim aldığı eşyaları, oradaki öğrencileri falan anlatıyordu. Askerlik yaşamın boyunca her zaman her yerde ama özellikle Kafkasya'da ayırdına vardığım bir gerçek var. Askerlerimiz tehlike anında pek konuşmuyorlar ve arkadaşları üzerinde olumsuz etkileri olabilecek şeylerden söz etmekten özellikle kaçınıyorlar. Güney halklarının kahramanlık biçimi olarak gördüğümüz, bir anda kabarıp bir anda sönü veren coşkulu, taşkın ruh hali yoktur Rus askerinde. Onu coşturmak da zordur, coştuğunda sakinleştirmek de. Söylevler, savaş çığlıkları, marşlar, trompetler gibi etkileyici araçlara gerek duymaz o. Tam tersine, düzen dinginliktir ona gerekli olan. Gerginlik, gürültü, patırtı değil. Gerçek Rus askeri asla palavra atıp övünmez. Tehlike anında gözünü karartmaz. Sağ duyudan ayrılmaz. Coşmaz. Tam tersine, alçak gönüllülük, yalınlık, sadelik, tehlikeyle karşılaştığında orada tehlikeyi değil, bambaşka şeyleri görme yeteneğidir Rus askerinin ayırt edici özellikleri. Bacağından yaralanmış bir asker görmüştüm. Başlangıçta bacağına değil, yeni gocuğunun delinmiş olmasına üzülüyordu. Altındaki at ölünce, sürünerek atın altından çıkmış, eğerini de kurtarabilmek için kolanı çözmeye çalışıyordu. Gergebil kuşatmasında yaşananlar nasıl unutulur? Bomba yapmak için içine patlayıcı yerleştirilen boru birden alev alınca top çavuşu iki yere bombayı hemen uçuruma fırlatmalarını emretmiş. Ama uçurumun başında albayın çadırını gören erler, çadırda uyumakta olan beyler uyanmasınlar diye bombayı daha uzak bir yere götürmeye kalkışınca ikisi de paramparça olmuşlardı. Bir de 1852 yılındaki çarpışmalardan birinde takım komutanı takımının bulunduğu yerden sağ kurtulmasının olanaksız olduğunu söyleyince bütün takım öfkeyle üzerine yürüyüp Bugün bile hatırlamaktan utandıkları ağır sözler sayıp dökmüşlerdi adama. İşte şu anda da herkesin aklından Velencuk geçerken her an Tatarların üzerimize yaylım ateşi açma olasılığı varken herkes Çikin'in anlattıklarını dinliyor ne bugünün işleri ne bizi beklemekte olan tehlike kimsenin aklına bile gelmiyordu. Sanki Velencuk diye bir yaralımız yoktu ya da hatırlanmayacak kadar uzun zaman önce olmuş bir olaydı bu. Yalnız Yüzleri her zamankinden daha asık gibi geldi askerlerimin. Çikin'in öyküsünü de kendilerini vererek dinlemiyorlardı. Hatta sanki Çikin de farkındaydı bunun. Ama yine de anlatıyordu işte. Maksimov da geldi ateşin başına ve benim yanıma oturdu. Yeniden piposunu çekiştirmeye başlayan Çikin yer vermişti kendisine. Uzun süren bir suskunluktan sonra Maksimov ''Vodka için ordugaha gönderilen piyadeler şimdi döndüler'' dedi. Ateşe tükürdü. Bizimkini de gördüklerini söyledi çavuş. ''Nasıl? Hala sağ mıymış?'' dedi Antonov karavanayı karıştırmayı sürdürerek. ''Ölmüş.'' Acemer birden kırmızı şapkalı küçük başını kaldırdı, bir bana bir maksimuma dikkatle baktı, sonra başını indirdi, kaputuna sarındı. ''Sabah kendisini parkta uyandırdığımda meğer ölüme uyandırmışım.'' dedi Antonov. Jdanov ince ince tüten kütüğün tersini çevirerek ''Boş sözler bunlar.'' dedi. Herkes sustu. Gerimizden... Ordugah yönünden gelen tekel silah sesi yırttı genel sessizliği. İşareti alan bizim trompet takımı kalk borusunu çaldı. Son ezgiler dedinince dinince ilk Cidanov kalktı yerinden. Şapkasını çıkardı. Biz de yerimizden kalkıp şapkalarımızı çıkardık. Gecenin derin sessizliğini büyük bir erkek sesleri korosundan yükselen uyumlu sesler doldurdu. Ey göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte de yerde de senin istediğin olsun. ''Bize günlük ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla, bizi şeytanın ayartmalarından koru, bizi kötülerden koru, çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir.'' Şapkalarımızı giyip yeniden ateş başına oturduğumuzda Antonov, ''1845'te askerin biri tam burada yaralanmıştı.'' dedi. ''Tam iki gün top üzerinde taşıdıydık kendisini.'' ''Şevçenko'yu anımsıyor musun Jidano?'' Sonra kendisini bir ağacın altında bırakmıştık. Bu sırada kocaman favorili bıyıklı bir piyade eri, elinde tüfeği sırtında torbasıyla bizim ateşe yaklaştı. ''Pipomu yakmak için biraz ateş alabilir miyim hemşeriler?'' dedi. ''Çikin, yeterince ateşimiz var.'' dedi. ''Alabilirsiniz elbet.'' Piyade Antonov'a dönerek ''Demin dargiden söz ediyordunuz galiba.'' dedi. ''Evet, 1845.'' ''Darge olaylarından'' dedi Antonov. Piyade başını salladı, gözlerini yumdu, sonra aramıza çömelip ''O yıl orada neler olmadı ki?'' dedi. ''İyi de adamcağızı niye öyle ağaç altına attınız?'' diye sordum Antonov'a. Karnı parçalanmıştı, çok acı çekiyordu. Durduğumuzda idare ediyordu ama yürüdük mü korkunç bir şekilde bağırıyordu. ''Tanrı aklı için bırakın beni'' diye yalvardı. ''Hiç kolay bir karar değildi. Düşman dersen göz açtırmıyordu.'' Üç topçumuzla bir subayımızı kaybetmiştik. Bataryamızda bağımız kopmuş. Rezillik ki olursa o kadar olur. Topları bile gözden çıkarmıştık. Öyle bir çamur vardı ki anlatılmaz. En berbat yerde indi dağının etekleriydi, dedi erlerden biri. Evet, en çok da orada sarpa sarmıştı işler. Yaşlı topçu çavuş Anaşenkayla kafa kafaya verdik biz. Dedik, zaten yaşaması mucize. Biri yandan kendisi de Tanrı'nın adını verip onu oracıkta bırakmamız için yalvarıp duruyor. Dallı budaklı büyükçe bir ağacı seçtik. Jidanov'daki ıslatılmış peksimetleri ona bıraktık. Kurularını biz aldık. Sırtını ağaca dayadık. Üzerine temiz bir gömlek giydirdik. Gerektiği gibi vedalaştık kendisiyle ve orada öylece bıraktık. Büyük bir asker miydi? Yok canım, dedi Jidanov. Antonov yeniden anlatmayı sürdürdü. ''Sonra ona orada neler oldu bir tanrı bilir. Kardeşlerimizden pek çoğu orada kaldı, dönemedi.'' Piyade yerinden doğruldu, piposunu karıştırdı, yeniden gözlerini yumup başını sallayarak ''İndi tepelerinde diyorsun değil mi?'' dedi. ''Neler oldu orada neler.'' Sonra da yanımızdan ayrıldı. ''Dargide bulunmuş çok asker var mı bataryamızda?'' dedim. Jidano, ben, Patsan, şu anda izinde kendisi, zorlasam bir altı kişi daha çıkar, hepsi bu. Başını bir kütüye dayayıp, bacaklarını da uzatan çikin, ''Patsan'ın keyfine diyecek yoktur şimdi izinde.'' dedi. Neredeyse bir yıl oldu, kendisinden hala bir haber yok. ''Sen izne çıktın mı?'' diye sordum Jidanova. ''Yok.'' dedi isteksizce. ''İzne çıkmak gibisi var mı?'' dedi Antonov. ''Varsıl bir evdensen.'' ''Kendi işini de kendin görebiliyorsan, övgüler alarak, onurun okşanarak gitmek güzeldir. Üstelik evindekileri de sevindirmiş olursun.'' ''İki kardeşten biriysen gidip de ne yapacaksın?'' dedi Cidanov. ''Kendilerini zor doyururken bir de çıka gelen asker kardeşimi mi doyuracaklar?'' 25 yıldır askerim. Sağ olup olmadıklarını bile bilmiyorum.'' da mı yazmadın?'' diye sordum. ''Yazmaz olur muyum?'' ''İki mektup yazdım. İkisine de karşılık vermediler.'' Ya öldüler, ya da kendileri de perişan durumda oldukları için yanıt vermiyorlar. Yoksa ne işim var buralarda? Çok oldu mu yazalı? Dargiden döndüğümüzde yazmıştım son mektubu. Antonov dirseklerini dizlerine dayayıp bir şarkı mırıldanmaya başladı. ''Beryozka'yı söylesene'' dedi Jdanov. Antonov, Beryozka'yı söylemeye başladı. Çekin kaputundan çekerek kulağıma fısıldadı. ''Jidanov dayının en sevdiği şarkıdır bu.'' ''Bir gün Filip Antonuç aynı şarkıyı söylediğinde ağlarken gördüm kendisini.'' Jidanov, başlangıçta gözlerini kıpkırmızı korlara dikmiş, hiç kımıltısız oturuyordu. Kızıl bir ışıkla aydınlanan yüzü müthiş asık gibiydi. Derken elmacık kemikleri, kulaklarının altındaki kaslar oynamaya, sonra gitgide daha hızlı oynamaya başladı. Sonunda yerinden kalkıp ateşin arkasında gölge bir yere attığı kaputunun üstüne uzandı. Ya uyumaya çalıştığı için ya da Belençoğ'un ölümü aklına geldiği için olduğu yerde dönüp duruyor, inler gibi sesler çıkarıyordu. Bu kederli havadan öyle etkilenmiştim ki, Jidanov ağlıyor gibi geldi bana. Koca kütüğün tümüyle korlaşan alt yüzünden arada bir hafif bir alev yükseliyor, Antonov'un kırmızı yüzünü, ak bıyıklarını, omzuna attığı kaputundaki nişanlarını ya da bir başkasının çizmesini, başını, sırtını aydınlatıyordu. Yukarıdan aynı kederli karanlık abanıyordu üzerimize. Havada aynı nem ve duman kokusu vardı. Sönmeye yüz tutan ateşlerin ışıklı noktacıkları seçiliyor ve derin sessizlikte Antonov'un hazin iç karartan şarkısı duyuluyordu. Şarkı bir an için kesildiğinde ordugahtan yayılan cılız gece sesleri duyuluyordu. Horultular, nöbetçilerin tüfeklerinden gelen şakırtılar ve yankılanan usul konuşmalar. Maksimov'un bağırdığı duyuldu. İkinci sıradakiler, nöbete! Makat yok, Jidanov! Antonov şarkıyı kesti. Jidanov kalktı, göğüs geçirdi. Bir kütüğün üstünden atlayıp ağır ağır toplara doğru yürüdü. 1855 Son